Bismillahirrahmanirrahim Alışveriş bölümü 4427. hadisten başlıyor Ayşe annemizde ve Vesselam Kişinin yediğinin en helalı Kendi kazandığından yediyedir İnsanın evladı da şüphesiz Kendi kazancından sayılır buyurdu 4428 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam Evlatlarınız kazandıklarınızın en helalidir O halde çocuklarınıza kazancından yiyin buyurdu 4429 ve 30 yine aynı. 4431 Numan Bin Beşir'den Ali Selatü vesselam Allah'a yemin ederim ki ondan sonra da kimseden böyle bir şey işitmedim. Helal da bellidir, haram da bellidir. Bu ikisinin arasında şüpheli şeyler vardır. Bunu size bir misalle açıklayayım. Allah'ın bir korusu vardır. Allah'ın korusu haram kıldığı şeylerdir korunun etrafında dolaşanın koruya girmesi muhtemeldir. Şüpheli işleri yapanın da bundan cesaret haram olan şeyleri işitmesi muhtemeldir. 4432 Ebu Hureyre'den Bir zaman gelir insanlar haram helal demeden nereden olursa olsun kazanmaya çalışırlar. 4433 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Bir zaman gelir insanlar faiz yerler, yemeyenler de Faiz tehlikesinden kurtulamazlar buyurdu. 4434 Amr bin Taglib'den ve Vesselam Kıyamet alametlerinden bazıları şunlardır. Servet çoğalır, ticaret yaygınlaşır, ilim azalır, zahirde kalır. Bilgisiz tacirler başkalarına sormadan alışveriş yapmazlar. Koca bir piyasada dürüst bir katip aranır bulunmaz. 4435 Hakim Bin Hizam'dan ve Vesselam Alışveriş yapanlar birbirinden ayrılıncaya kadar muhayyerdirler. İsteyen dönebilir. Doğru konuşur, sattıkları malın kusurunu söylerlerse alışverişleri hayırlı ve bereketli olur. Eğer yalan konuşur, malların ayıbını gizlerlerse kazançlarının bereketi gider. 4436 ve 37 Ebu Zerden ve Vesselam allah Teala kıyamet günü üç kişiye hitap etmez. Onlara rahmet gözüyle bakmaz, onları bağışlayıp günahlarından temizlemez. Onlar için acı bir azap vardır. Al-Umran 77 ve Vesselam bu mealdeki ayeti okuduktan sonra devamlan şöyle buyurdu. Onlar elbiselerini yere kadar sarkıtan erkekler, yalan yeminlerle sattığı malları kıymetleştiren kimseler, yaptıkları iyilik ve yardımı başa kakanlardır. 4438 Ebu Khatad el En Sariden. Ali ve Selam, sakın alışverişte çok yemin etmeyin. Çünkü yemin malı sattırır, ama bereketini giderir diyordu. 4439 Yine aynı. 4440 Ebu Hureyre'den. Ali Silahat ve Selam, Allah üç kimseye ne hitap eder, ne de onlara rahmet gözüyle bakar. Onları bağışlayıp günahlardan temizlemez. Onlar için acı azap vardır. Yol üstündeki suyunu yolculardan esirgeyen kimse, seçilen devlet reisine dünya menfaati için oyunu verip, beyat edip, istediğini verir, sona itaat edip, vermezse isyan eden kimse, ikindiden sonra sattığı malı şu kadar para verdiler diye yemin ederek müşteriyi aldatan kimse. 4441 Kays Ebu Garazeden Medine'de alışveriş yapıyorduk. Kendimize simsar adı vermiştik. Herkes de bize simsar diyordu. Aleyhissalatü vesselam Medine'ye gelince bize daha hayırlı bir isim olarak tüccar adını vererek Ey tüccar topluluğu alışveriş yaparken farkında olmadan boş yere yemin etmiş olabilirsiniz. Ve yine farkına varmadan yalan söylemiş de olabilirsiniz. Zekat vererek bunları telafi edin buyurdu. 4442 Hakim bin Hizam'dan Aleyhissalatü Vesselam satıcı ile müşteri meclisten ayrılana kadar muhayyerdirler. Bunlardan her biri dürüst olup da satılan eşya ve paranın hususatını bildirirlerse bu alışveriş kendilerine mübarek kılınır. Eğer alan, satan malın ve paranın ayıbını gizler de yalan söylerlerse bu alışverişin bereketi giderilir buyurdu. 4443 Abdullah bin Ömer'den ve vesselam satıcı ve müşteri meclisten ayrılana kadar muhayyerdirler. Ancak muhayyer almış satmışlarsa ayrıldıktan sonra da muhayyirlik devam eder buyurdu. 4444 İbn Ömer'den ve vesselam satan ve alan meclisten alışveriş yerinden ayrılıncaya kadar muhayyerdirler. Eğer bu alışverişte muhayyerlerse ayrılınca da devam eder. Meclislerinden ayrılınca yahut muhayyirlik sona erince... Beyyüşşira kesinleşir buyurdu. 4.445, 46, 47 ve 48 yine aynı. 49, 50, 51 yine aynı. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ve 59 aynı. 4.460 Şuayt babasından naklediyor. Aleyhisselatü Vesselam satıcı ve alıcı birbirinden ayrılıncaya kadar alımda satımda muhayyerdirler. Ancak muhayyer olmak üzeri alım satım yapmışlarsa belirttikleri zamana kadar muhayyerlik devam eder. Alışveriş bozulmasın maksadıyla, taraflardan birinin kötü niyetli alım satım yerinden ayrılması caiz değildir. 4461 Abdullah bin Ömer'den bir adam Ali sallāllahu alaihi alışverişte aldatıldığını söyledi. Ali sallāllahu ona alışveriş yaptığın zaman aldatmak yok de buyurdu. Bundan sonra o kişi alışveriş yaparken aldatmak yok derdi. 4.462 yine aynı. 4.463 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam herhangi birini sağmal koyun veya deve sattığında fazla para almak kastıyla sütünü sağmamazlık etmesin. 4.464 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam madrabazlık yapmayın. Deve ve koyunu tasire etmeyin. tas riye edilmiş hayvan olan kimse iki şey arasında muhayyerdir. İsterso olduğu gibi kabul eder, dilerse sağdığı süt karşılığı bir ölçü kurmayla sahibine iade eder. Tasriye, satışa çıkarılan sağlamal deve veya koyunu bol sütlü gösterip pahalı satmak kası yavrularını 2-3 gün emzirtmeyip sütünü de sağmamaya denir. 4465 ve 4466 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu tasrih edilmiş hayvanı satın alan kimse sütünü sağdıktan sonra isterse olduğu gibi kabul eder, dilerse 3 gün zarfında sahibine iade eder ve sağdığı süt karşılığı bir sağa ölçe kurma verir. 4467 Ayşe annemizden Ali ve selam intifa hakkı garanti karşılığıdır diye hüküm verdi. 4468 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve selam ve müştehliğin zararına olan madrabazlığı, bedevilerin köylülerin mallarını aracılık yaparak muhacirlerin şehirlerinin satmasını tasriye yapmayı, satılan malı terviç için aşırı met etmeyi, mümin kardeşinin alacağı bir mala fiyat artırmayı ve bir kadının başka bir kadının boşanmasını istemesini yasak etti. 4469, 70 ve 71 Enes'ten Ali sallallahu aleyhi ve Şehirlinin köylünün malını satmasını, aracılık yapmasını yasak etti. 4472 Cabir'den ve vesselam, Şehirli köylünün malını satmasın, insanları kendi haline bırakın, Allah onları birbirinden faydalandırır buyurdu. 4473 ve 74 Ebu Hureyre'den ve vesselam, Mallarını satışa getiren köylülerin yollarını keserek düşük fiyatla mallarını almayın. Biri malını satarken araya girerek müşteriye kendi malınızı satmayın. Bir malı lüzumundan fazla meth etmeyin. Şehirli köylünün malını satmasın, aracılık yapmasın buyurdu. 4475 ve 76 İbn Ömer'den, Ani s.a.v. şehire satılmaya gelen malları yollarda simsarların almasını, köylülerin mallarını pazara getirinceye kadar ona dokunmayı yasak etti. 4477 Tavus İbn Abbas'tan naklediyor. İbn Abbas aleyhissalatü vesselam şehire satılmaya gelen mallar yollarda almayı köylülerin mallarını şehirlerin aracılık yaparak satmasını yasak etti dedi. 4478 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam madrabazlık yapmayın. Bunu yapar da düşük fiyatla mal alırsanız mal sahibi muhayyerdir. Dilerse dönebilir buyurdu. 4479 Ebu Hureyre'den ve Vesselam şehirli köylünün malını aracılık yaparak satmasın. Sattığınız bir malı çok övmeyin. Kişi mümin kardeşinin alacağı bir mala müşteri olmasın. Mümin kardeşinin alacağı bir kıza talip olmasın. Bir hatun diğer bir hatunun zevcinden nail olduğu hayra nail olması için onun zevcinden boşanmasını istemesin. Allah kendisine neyi ve kimi kısmet etmişse ona kavuşur. 4480 ve 4481 İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve selam kişi mümin kardeşi bir mal satarken satış bitmeden yahut müşteri ondan vazgeçmeden aynı müşteriye kendi malını satmaya kalkmasın buyurdu. 4482 İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve selam satılan bir şeyi aşırı övmeyi yasak etti. 4483 ve 84 daha önce geçen Ebu Hureyre hadisi. 4485 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam bir ölçek veya bir çulu açık artırmada aldı. 4486 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam mulamese ve münabeze usulü alışverişi yasak etti. 4487 bu Said El Hudr'den Aleyhisselatü Vesselam müşteri aldığı kumaşa bakmadan eliyle yoklamak ve dokunmaktan ibaret olan mulamese ve münabeze usulü alışverişleri menetti. Münabeze satıcı kumaşı müşterinin önüne atar, o da topa açıp iyice bakmadan alır. Bu satış haramdır. 4488 ve 89 Ebu Said el-Hudri'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem muamase ve münabeze usulü alım satımı yasak etti. 4490 91 92 93 94 yine aynı. 4495 Ebu Kureyle'den Ali sallallahu aleyhi ve çakıl taşı ile ve aldatıcı bir usille satış yapmayı yasak etti 4496 ve 7 İbn Ömer'den ve Vesselam meyveleri olgunlaşıp yenir hale gelmeden alıp satmayın 4498 ve 99 Ebu Hureyre'den ve Vesselam meyveler olgunlaşmadan satmayın ağaçtaki meyveyi kuru vurmayla müdavele yapmayın buyurdu 4500 ve 1 Cabir bin Abdullah'tan ve Vesselam mahsul karşılığında araziyi kiralamayı, ağaçlardaki yaş hurmayı, kuru hurmayla değişmeyi, başaktaki hurmayı, burdayı, ambardaki burdayla müdameleyi ve ağaçtaki meyveyi yenecek hale gelmeden satmayı yasak etti. Meyveleri birbirleriyle değişmeyip dinar ve dirhemle alınıp satılmasını emretti. Meyve bahçelerinden bahçesi olmayanların yemesi için bir iki ağacın üzerindeki meyveyi satmaya müsaade etti. 4502 Cabir'den Ali salatü vesselam ağaçtaki hurmayı yenilecek hale gelmeden satmayı yasak etti. 4503 Enes'ten Ali salatü vesselam meyveyi olgunlaşmadan satmayı yasak etti. Ya Resulullah olgunlaşması nasıl belli olur denilince kızarmasıdır diyerek acilen sattığınız meyve afete uğrarsa mümin kardeşinin malını parasını ne hakla alırsınız buyurdu. 4.504, 5, 6, 7 aynı. 4.508, Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam birkaç senenin meyvasını önceden satmayı yasak etti. 4.509, Salim'den, o da Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam ağacındaki meyveyi kuru hurma karşılığında satmayı yasak etti. 4.510, İbn Ömer'den yine aynı. 4.511, 12 İbn Ömer'den Ali sallallahu ve müzabene usulü satışı yasak etti. Müzabene, muayyen bir miktar yaş hurmayı kuru hurmayla ve yaş üzümü kuru üzümle müdavile etmektir. 4513 ve 14 Zeyt'ten Ali sallallahu ve bahçeden bir zade etti. 4515 ve 16 Zeyd bin Sabit'ten Ali sallallahu ve muayyen bir miktar bildirmek için arayış usulü satışa müsaade Etti. 4517 ve 18 Zeyd bin Sabit'ten aleyhissalatü vesselam ariye usulü bir iki ağaç hurmayı yaş veya kuru hurmayla müdabele etmeye müsaade etti daha fazlasına müsaade etmedi 4519 aynı 4520 21 Sehil bin Ebu Hasme'den aleyhissalatü vesselam ariye usulü hariç müzabene usulü ağaçtaki meyveyi kurusuyla müdabeleyi yasak etti 4522 ve 23 saattan Ali Salat ve kuru hurma yaş hurma ile değiştirmen mümkün sorulduğunda yaş hurma kuru önce eksilir mi dedi onlar evet dedi Ali Salat ve Salam değiştirmelerine müsaade etmedi. 4524, 25 aynı, 26 aynı, 4527 aynı. 4528 ibn Ömer'den Ali Salat ve Ağaçtaki hurmayı yenilecek hale gelmeden, ekinleri biçilecek hale gelip afete uğrama tehlikesinden emin olmadan satılıp alınmasını yasak etti. 4529 Ebu Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın sahibinden bir adam, Ya Resulullah, kötü hurmamızı iyisiyle müdahale yaparken verdiğimiz kadar alamıyoruz. Fazla verelim mi dedi. Kötü hurmayı parayla sat, onun parasıyla iyisini al. Buyurdu. 4530 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Hayber ve bir adam gönderdi. Oradan hep iyi cin hurma getirilince aleyhissalatü vesselam Hay ben hurması hep böyle mi dedi. Adam hayır ya Resulullah topladığımız kötü hurmadan iki ölçek verip bundan bir ölçek ve üç ölçek verip iki ölçek alıyoruz dedi. Böyle yapma. Önce karışık olan hurmayı sat sonra onun parasıyla iyi hurma al dedi. 4531, 32, 33, 34, 35 yine aynı. 4536 Ebu Kureyre'den Aleyhisselatü Vesselam hurmayla hurma, buğdayla buğday, arpayla arpa ve tuzla tuz peşin olarak değişilir. Fazla alıp veren faiz almış veri olur. Cinsleri muhtedil olanlar müstesna buyurdu. 4537 ve 38 Müslüm bin Yesar ve Abdullah bin Atik'ten. Muavi'ye komşu olan Ubade bin Essamit'e bize şu hadisi söyledi. Aleyhisselatü Vesselam altınla altını, gümüşle gümüşü, buğdayla buğdayı, arpayla arpayı, hurmayla hurmayı ve tuzla tuzu veresiye, ve farklı ölçülerde satmamızı yasak etti ve gümüşle altını altınla gümüşü arpayla burdayı ve burdayla arpayı bütün olarak istediğimiz gibi eksik veya fazla vererek alıp satmamızı emretti 4539 4540 41 42 43 aynı 4544 Ebu Kureyre'den aleyhissalatü vesselam dinar dinarla dirhem dirhemle bozdurulur. Fazla alıp verilmez. 4545 mücahitten Hazreti Ömer dinar dinarlarla dirhem dirhemle fazlalık vermeden bozdurulur. Resulullah'ın bize emri böyledir. buyurdu. 4546 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve altın aynı miktar altında ve gümüş aynı miktar gümüşle bozdurulur. Fazla alıp veren faiz muamelesi yapmış olur. buyurdu. 4547 ve 48 Ebu Saîd el-Hudrî'den Ali sallallahu aleyhi ve altını Aynı miktar altından bozdurun, birbirine tercih etmeyin, fazla alıp vermeyin. Gümüşü de aynı miktar gümüşüle bozdurun, karşılıksız fazla alıp vermeyin. Buyurdu. 4549 aynı. 4550 Fedala bin Ubeyitten. Hayber savaşında altın ve boncuktan yapılmış bir kolyeyi 12 bin dolar aldım. Altın mı ayırdım? 12 bin dolardan fazla çıktı. Bunu Ali Silahatı Vesselam anlatınca altın boncuktan ayrılmadan satılmaz dedi. 4551 aynı 4552 Ebul Minhal'dan. Ortam veresiye gümüş satmış. Gelip bana anlatınca bu caiz değil dedim. O vallahi onu pazarda sattım. Kimse beni ayıplamadı dedi. Bunun üzerine Berabe Nazib'in yanına gidip ona sorduk. Ali sallatü vesselam Medine'ye geldiğinde biz böyle alıp satıyorduk. Altın ve gümüşü veresiye müdahale yapıyorduk. Bunu gören Aleyhisselatü Vesselam peşin alıp satmanız caizdir. Veresi olursa faiz olur dedi. Sonra Bera bana bu meseleye git Zeyd bin Erkam'a sor dedi. Gidip sordum o da aynı şeyi söyledi. 4553 aynı 54 yine aynı 55 56 Ebu Bekir'den Aleyhisselatü Vesselam gümüşü gümüşle altını altınla misli misline müdahale etmemizi emretti. Altını gümüşle ve gümüş altınla istediğimiz farkla değiştirebileceğimizi söyledi. 4557 İbn Abbas'tan Ali Senaati ve selam cinsleri muhtetif, muhtelif olan şeylerin müdavelesinde veresi olmazsa faiz olmaz buyurdu. 4558 Ebu Said el-Hudri'den İbn Abbas'a bu dediğin şeyi Allahu Teala'nın kitabında mı gördün yoksa Resulullah'tan mı işittin diye sordum. O da "Onu ne Allah'ın kitabında gördüm ne de Resulullah'tan işittim. Fakat bana Usam ve bin Zeyd Resulullah'ın cinsleri muhtelif olan şeylerin Mübadelesinde veresiye olmazsa faiz olmaz buyurduğunu söyledi dedi. 4559 İbni Ömer'den Baki'de deve satıyordum. Dinarla altından pazarlık yapıyor dirheme dirhem gümüş alıyordum. Hafsanın evinde Resulullah'a giderek ya resullah sana bir şey sormak istiyorum. Baki'de deve satıyorum dinarla pazarlık yapıyor yerine dirhem alıyorum dedim. O da veresiye bırakmadan sattın çünkü dinarın değerini alırsan caizdir buyurdu. 4560 yine aynı 4561 Musab bin Nafi'den Said bin Cübeyr gümüş yerine altın ve altın yerine gümüş almayı hoş görmezdi. 4552 Said bin Cübeyr'den İbn Ömer gümüş yerine altın ve altın yerine gümüş almayı caiz görürdü. 4563 Ebu Hüzeyil'den İbrahim satış veresi olduğu zaman faiz olmak ihtimalinden dolayı gümüş yerine altın almayı keri görürdü. 4564 yine aynı. 4565 İbn Ömer'den ve Vesselam'a giderek müsaade ederseniz size bir şey soracağım. Baki de altın karşılığı deve satıyorum ve altın yerine gümüş alıyorum. Hükmü nedir dedim o da peşin olmak şartıyla sattığın günkü altın değerinden alırsan caizdir buyurdu. Bu hadis zayıftır. 4566 ve 67 Cabir'den ve Vesselam Medine'ye geldiğinde benden satın aldığı şeyin bedelini ödemek için tartıcıyı çağırdı. Bana vereceği parayı tartarken alacağımdan fazlasını verdi. 4568 Suveyt bin Kays'tan Mahretüt et ile Hacer'den satmak için kumaş ve elbise getirdik Mina'da bunları satıyorduk Satılan malların bedeli olan altın ve gümüşü Ücret ile tartan tartıcılar vardı O sırada Aleyhisselatü Vesselam yanımıza geldi Ve bizden bir şalvar satın aldı Ödeyeceği parayı tartan kişiye Ağır tart dedi 4569 Ebu Safvan'dan Hicretten önce Aleyhisselatü Vesselam'a Şalvar sattım parayı öderken Ağır tarttı 4570 İbn Ömer'den Ali Sılat ve ölçekte esas Medinellerin ölçeği, tartıda esas Mekkelilerin tartısıdır. Buyurdu. 4571 ve 2 İbn Ömer'den Ali Sılat ve yiyecek satın alan kimse ölçük teslim almadan onu satmasın. Buyurdu. 4573, 74, 75 ve 76 İbn Abbas'tan Gıda maddesi satın alan bir kimse teslim almadan onu satmasın buyurdu. 4577 78 hakim bin hizamdan Zekat olarak toplanan gıda maddesinden satın aldım. Onu teslim almadan önce sattım ve para kazandım. Ali sallatü vesselama gidip bunu sorunca onu teslim almadan satma buyurdu. 4579 İbn Ömer'den Ali sallatü vesselam kişinin ölçekle satın alınan gıda maddesini teslim almadan satmasını yasakladı. 4580, 81, 82, 83... ...aynı muhtevlada... ...4584...